Yine gitti geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, tevilat İmam Maturidî'nin tefsiri. Bu şerhi de az önce bahsettiğimiz dersin başında Ebul En-Nesefi vardı ya onun talebelerinden Alâ Uddîn Es-Semerkandî hocası Mu'in En-Nesefi -En kendilerine bu tevilatı okuturken ki, ki kendisi çok sıkı bir Maturidî'dir Ebul Mu'in En-Nesefi Tapsiratul Edille isimli eseri, ee, belki de Maturidi'nin e, eserlerinden sonra Maturidi mezhebindeki en önemli kelam kitabıdır. Öyle kabul edilir. Ee, Ebu'l-Mu'in en-Nesefi tevilatı okuturken bazı şerhler, açıklamalar yaparmış. İşte talebesi Alauddin Es-Semerkandî hocası Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'nin bu yaptığı izahları Açıklamaları kaydetmiş ve daha sonradan da şerfut tevilat diye bir eser vücuda getirmiş böylece. El ya da kelli dimarra ala kariyetin bir belde uğrayan o kimseyi, o kimse gibi. Vehiye xaviyetun ala uğruşa ki o belde de baştan aşağı yıkılmıştı tamamen. Kâle dedi ki, ennâ yuhyi hâzihillâhu ba'de mertihâ. Ölümünden sonra Allah bunu nasıl diriltir dedi. Fe emâtehullâhum yete âmin fümme ba'dsâ. Allah onu yüz sene öldürdü, sonra dedi ki, Kâle kem lebis dedi ki, ne kadar kaldı. Kâle lebistû yevmena ba'da yevm. Bir ya da birkaç gün. Bir ya da bir günün bir kısmı. Kâle bellebis dedi ki, yete âmin. Dedi ki, ona melek. Hayır. Yüz sene yaşadım. Tanfur <gülüyor> ila dedi. Yiyeceğin, içeceğin de bozulmadım. <gülüyor> Ve merkebine de bak dedi. Ve hale ki nasi." Ve böylece seneyi biz insanlar için bir apaçık ayet yapacağız. ila <gülüyor> Bak dedi biz bu kemikleri nasıl Topluyoruz bir araya getiriyoruz oynatıyoruz sonra ona et giydiriyoruz falan mertebeye yine lehu bu durum onun için aşikar olacak. Aalemu Allah alakurşin kadir dedik Allah'ın her şey bildiğine her şeye kadir olduğunu biliyorum. alemu bakın bu ifade dikkatini çekti mi? Alu minu iman ediyorum değil alemu yani artık imanın da bir üst mertebesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Felem ennehü la ilahe illallah." Bu سوف لدم كثير Bil ki Allah tektir yani iman değil bil. Artık imanın bir üst safası. Ev kelledi merre ya da o uğrayan kişi manahu ev raeyte misle bu yani şu kimseyi de gördün mü demektir. Bir önceki ayette elem demişti ya. فَحُذِفَ hasfedildi. لِدَلَالَةِ اَلَمْ تَرَى عَلَيْهِ Elem, elem ye, tırnak için alın arkadaşlar. لِدَلَالَةِ اَلَمْ تَرَى diyor ya. Elem tırnak için alın. Elem kendisine delalet ettiği için hasfedildi. Ne hasfedilmiş? Cevabı sizden bekliyorum. Uyuyup uyumadığınızı kontrol etmek için. Orada mısınız arkadaşlar? Fahudife hasfedildi diyor ya ne hasfedildi? ses çıkmayacak galiba. Evet, bir arkadaşımız yazıyor. Güzel. Tebrik ederim. Ee, Elemtera ya da Eraeyte hasfedildi. Niçin? Daha önce bir Elemtera geçmişti ya, onun için burada Eraeyte demeye gerek görülmemiş diyor. لِأَنَّكِلْ تَيْهِمَا كَلِمَةُ تَعْجِيبٍ Çünkü her ikisi de bunların kılmelerinin Aceb, e, acayiplik ifade eden, hayret ifade eden kelimelerdir. elemtera da e, araeyte de ev huve mehmulun alel ma'nâdûnel lafzî ya da bu manaya, e, lafza değil de manasına hamledilecek. O zaman ne olur? Takdirhu. اَرَاَيْتَ كَلَّذ۪ي حَاجَّ اِبْرَٰه۪يمَا Yani İbrahim'i اَوْ كَلَّذ۪ي مَرَّ Tamam mı? اَرَاَيْتَ <gülüyor> O zaman da yani اَرَاَيْتَ <gülüyor> كَلَّذ۪ي gibi bir takdir yapacağız. Mana açısından öyle düşüneceğiz. O manaya da bunu atfedeceğiz. Bunlar gördüğünüz gibi takım tevcihler ve çalıçapı al kışkı ve beyan sahibi yani kimindir el al ve beyan tefsiri? taalebinin taalebinin o da 400 yılları vefatı. yurkifihi al kafu zaidetun al kışkıfı al vasa ve yani sahibi keşf sahibi o kitabında yani fil keşfi el keşfel beyanda dedi ki el kaf zaiidetun kaf zaiittir Yani ev deki kaf zaiittir ev elle'deki gibi düşüneceğiz yani vellezi atfun ala kavlihi ila buradaki elle'dir ise lem tara ila allazi'deki ila allaziye matuftur ila Anil Hassani, Hasan ı Basri'den şöyle İnnel marra kâne Bizim tefsir literatürüne, kitaplarına baktığımız zaman daha çok bu kişi Üzeyir Aleyhisselam'dır denilir. Ama Hasan ı Basri pek çok yerde olduğu gibi burada da şaz bir görüş bildiriyor. Farklı bir yorum da bulunuyor. Hasan ı Basri'nin böyle farklı yorumları vardır, enteresan yorumları vardır burada da diyor ki bu adam Allah'ın yaratıp diriltmesinden öldürüp diriltmesinden şüphe ettiğine göre kafir diyor. Kene kafir bu kafirdi bir bahsin için. l'intizamihi, orada yine e, la ile intizamihi bitişik olması gerekir ayrı yazılmış o da yanlış. لِمْتِظَامِهِمْ عَنَمْرُودَ fi سِرْكٍ Yani Nemrut'la aynı düşüncede olduğu için o insanda kafirdi. وَلِكَلِمَةِ الْاِسْتِبْعَاتِ اَلَّتِي هِيَ اَنَّا ve وَاَنَّا يُحْيِي kelimesinden, ifadesinden anlaşıldığına göre yani yeniden diriltilmeyi çok uzak bir ihtimal olarak görüyor. الْاِسْتِبْعَاتِ <gülüyor> çok uzak bir ihtimal olarak görüyor. Nasıl olur da Allah diriltebilir veya diriltiliriz diyor. Fakat müfessirlerin çoğunluğuna göre ennehu uzeyrun azizun gibi çıkmış. Yani bugün metin arkadaşlar gerçekten e, hatalarla dolu yani. Bir şey diyemiyorum ama maalesef hatalarla dolu. erade en yuayine ihya el mevte ölüleri dirilt smeye gözle görmek istedi. Ölülerin diriltilmesini gözle görmek istedi. Yezdada basireten. Yani basireti artsın diye Kemal Tarab'a bu İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın talep ettiği gibi bu enna Bakın mesela buradaki elifin üzerinde de mutlaka hemze olması gerekir. Hemze olması bu vâni diye okunur yani. Bu yazıma göre vâni diye okumamız lazım. Yani hemze varsa mutlaka onu koymak lazım, koymak gerekir. Hemzeyi vasıl değil, hemzeyi katırsa yani özellikle. Hemzeyi katırları mutlaka hemze ile belirtmek gerekir. Hemze işaretini ya alta ya üste koymak gerekir. Ona odak olmamış. وَاَنَّا يُحْيِي يَعْتِرَافٌ بِالْعَجْزِ Şimdi Neslefi diyor ki peki Üzeyr Aleyhisselam olduğunu düşünürsek Üzeyr Aleyhisselam enna yuhyi nasıl kullanmış olabilir? Diyor ki hani inanıyor ama bunu gözle de görmek istiyor. E, ve enna yuhyi yani nasıl olur da diriltir ifadesi onun Allah'ın diriltmesini çok uzak bir ihtimal olarak gördüğünden dolayı değil de kendi acziyetini itiraf gibi. Neyden acziyetini? An marifeti tarikatil ihya'i. Yani bu diriltme işi hangi yolla nasıl olacak onu bilmediğinden kaynaklanan acziyetini itiraf gibi hakikaten bilemiyoruz. inanıyoruz biz de ama hiçbir aklın hafızalanın alabileceği şeyler değil. Yani düşündüğün zaman nasıl olacak bunlar, bunun keyfiyeti nasıl olacak akılla işin içinden çıkamıyorsun. Ee, yani Kur'an-ı Kerim'de biraz sonra da Hazreti İbrahim'in ayetlerini okuyacağız. Onlar bile bu yeniden diriltmenin keyfiyeti noktasında en azından. E, yani o, o işin detaylarını öğrenmek istemişler. İnsan zihni dolu, netice itibariyle soruyor yani bu tür soruları. Ve sadece e, akıllar cevap üretebilmesi bunlara mümkün değil. Dolayısıyla burada aziyeti itiraraf vardır görzamun ve kudretin Mahni ve o diilten zaın Allah'ın kudretinin büyüklüğünü idrak etmeyi idrak ettiğini gösteriyor bu ifade ediyor alakarriyein hiye Beytul maddesi kudüsmüş Burası Hay su Büktünasır, Büktünasır orayı tahrip etmişti. Ve, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, Sıkuf olması lazım. Onu da şimdi görüyorum. Sâkı tatun ma'a sıkufiha. var ya çatı. Çatıları ile birlikte yere düşmüş. Eu sukufu Ya da çatılar düşmüş. Sımma sakatataleyhel hitanı. Sonra onun üzerine de duvar düşmüş küllü ne yazıyor orada arkadaşlar? Orada da kocaman bir kelime gitmiş. küllü mürtefi'in arşun olacak orada. Yani şimdi mesela başka nüshelara bakmazsanız oturun da buradan bir mana çıkartın. Yani. küllü merrin, küllü mürrin işin içinden çıkamıyorsunuz. Onun için yani tahkikli kitaplarımızın olması çok önemli fakat maalesef çok önemli eserlerimizin bile doğrudur. Tahkik bin yok. Küllü murtefi'in arşun. Yüksek olan her şey e, Arapça'da arş diye ifade edilir. Kâbiyetun ala uruş dedi ya uruş kelimesi arştan gelir. Yüksek olan her şey arştır diyor. Mürtefe'in. İsmeful sayesinde da okuyabilirsiniz. Kâle enna yuhyi. Nasıl diriltecek? Ey keyfe nasıl? هذه أي أهل هذه yani bu beldenin halkını nasıl diriltecek Allah Allah va vademeltiha öldükten sonra yani bu kadar insan ölmüş bunlar nasıl diriltilecek diye teacüb etti feamatalahu niyata am min sum baasa Allah onu 100 sene öldürdü sonra diriltti ey ahyahu onu diriltmiş oldu kable Far lehu bir melek ona dedi ki kemle biste ne kadar kaldın dedi. Kal bazı bir gün ya da bir günden daha az dedi. Bina Zanına göre konuştu. O fihi deli uruc vazil istihaadi. Yani burada çok enteresan bir istisnal olmuş. Diyor ki bu da içtihadın caiz olduğuna delildir. Yani bizim ulemamızın böyle enteresan yönlerde vardır. Buradan içtihadın cevazına delil çıkarmak kimin aklına gelir? Yani bu ayetin içtihadla ne alakası var? Hiçbir alakası yok ama içtihada delil çıkartmak isteyince, buna şart danınca, güdülenince, ister istemez o tür şeyler çıkartılabiliyor. Yani Kur'an neyden bahsediyor? Buradan neler çıkartılıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. رُوِيَ اَنَّهُ مَاتَى luhan kuşluk vakti ölmüştü bu kişi ve bu ise daha 100 senetin e, ve 100 sene sonra yeniden diriltilmişti kable gaybu vet-şemsi güneş batmadan önce fakale kablen nazari ile şemsi güneş batmadan önce o dedi ki fikir beyan etmesine evet yani zannına göre söylemiş ya ne kadar kaldın deyince şimdi ölmüş bir adam melek geliyor ona ne kadar kaldın diyor. O da herhalde diyor bir gün falan kaldım. Alın size işte ihtihada delil. Yani ne kadar gülünç geliyor değil mi? Aynen öyle. Fakala qablennazara ile şemsi yevmen Uyanıyor, güneşe bakıyor. Bakmadan önce diyor ki Kabulen, nazarla şemsiye bir gün kaldım diyorsun. Meltefete, fara, bakiyeten, güneşin sonra güneşe tekrar bakıyor. Fakala, bazı yerler, yani ne kadar yersiz bir açıklama oldu bu da ne alakası var? Güneşe bakınca, diyor sonra herhalde biraz günün bir kısmında, birkaç saat filan kalmışım dedi diyor. Yani bunların, hani belki bazı satır aralarının dolduruyor gibi gelebilir ama bir takım tahminlerden ibaret. Yani Allah'ın vermediği detayları çok fazla zorlamaya gerek yok. Burada işin özü özeti şu arkadaşlar. Yani Allah Teala diriltilmenin, yeniden diriltilmenin, ölüm sonrası diriltilmenin aslında bence burada anlatılmak istenen kişisel bazda da yaşanılabileceğini gösteriyor. Yani şimdi bakın burada bir örnek verildi. Ee, hadi isterseniz ayeti tamamlayalım da ondan sonra okuyalım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu benim için bir delil olamaz. Yani Üzeyir Aleyhisselam ya da herhangi birisi böyle bir şey yaşamışsa bu yani ben onu görmedim böyle bir şey yaşadığında. Ben böyle bir tecrübe yaşamadıkça benim için bir delil olamaz değil mi? Anlatabiliyor muyum derdimi? Yani bir insan yaşamış 100 sene ölmüş 100 sene sonra tekrar demirtilmiş. E, ben bunu görmedikçe ya da Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'e inandığım için bana bir mana eder. Yoksa Kur'an'a inanmayan bir adam bunu okusa burada hikaye anlatılıyor. Hani biz e, evliyalar ansiklopedisindeki binlerce uydurma evliya menkübesine ne gözle bakıyorsak o adamlar da Kur'an'daki anlatılan bu hikayelere, menkübelere, kıssalara, kıssa diyelim bunlara o gözle bakıyorlar. Sonunda söyleye, söyleyeceğim yani e, Allah affetsin eğer yanlış düşünüyorsam yanlış şeyler de söyletmesin inşallah. E قال بل لبست مئه عام فانظر deniliyor ki hayır 100 sene yaşadım bak yiyeceğine içeceğine. Yani anlaşıldığına göre yiyeceği içeceği e, aynen kalmış. Ru'ye en ta'amuhu Onu yiyeceği incir ve üzülmüş Ve şerabehu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 bir meyveyi dalından koparmak devşirmek ve şerabe ala hali içeceğini de yine aynı nasıl bırakmışsa bu şekilde buldu. lem yetesenne yani لم يتغير hiç değişmemişti buradaki he, lam yetesenne aslında lam yetesnedir. Bu ha nereden geliyor? ha hau asliyetun. Ya aslında vardır kelimenin. Au sektin ya da hau sekt dediğimiz yani kelimenin sonuna gelen ha istikahu min seneti Bu sene kelimesinden gelir. Alel veceyn iki şekilde Li enne Bakın yine yanlış. La sanki bu la gibi okunuyor. Diğeri de başka kelime gibi görünüyor böyle arası ayrılmış. li enne la mı ha haun Çünkü onun lamı h'dir. Ne demek arkadaşlar bu onun lamı ha'dır ne demek? Yani la'mel fiili fil'dir. Hani faale diye düşünün. Fa'in lam ya. Ona lamul fil diyoruz. Faul fil aynul fil lamul fiil. Kelimenin aslında üçlüsünü düşünürsek, sülâsisini oradaki son harfi yani kelimenin ha'dır. Diyenler asla senhetun aslı senhedir. Bakın burada H var. Senhetun vel fi'lu sânehtu ey yukalü sânehtu fulânen ey ameltuhu senheten sânehtu fulânen demek bir ile bir yıl birlikte oldum demektir ev ya da lian lamaha vavun ya da fiilin son harfi vavdur den el asle sanwatu o zaman da bakın s n v aslında var vel fiilun sanaytu ve ma'nahu lam tughayyiru sunun sunun lam tughayyiru es sunun -sinoun, sinun sinin cem'i müzekker gibi irab alır irap alır. Seneler onu değiştirmemiştir demek. Lem yetasenne bi hasfil aif haifil vasli vasl derken lem yetasenne diye okunur. Ve bi isbatıha fil vakfi vakf ederken de he okunur. Hamzatu aliyun hamza ve ali kıraatlerinde. Vanzur ila himarike. Eşeğine bak, merkebine bak. كَيْفَ Bak, nasıl parçalandı, paramparça oldu. Yani parçalara ayrıldı. وَكَانَ لَهُ himarun, قَدْ رَبِطَهُ Bağlamıştı, bir merkebi vardı, o merkebinin bağladı. فَمَاتَ Öldü. وَتَفَتَّتْ اِذَامُهُ Kemikleri ayrıldı, yani Un ufak oldu. Ev ya da şöyle demektir. مَنْظُرْ اِلَيْهِ Orada da bir ileyhi hemze düşmüş. مَنْظُرْ اِلَيْهِ سَالِمًا ف۪ي مَكَانِهِ Yani bak birinci görüşe göre o merkebin kemikleri falan çürümüş, un ufak olmuş. İkinci görüşe göre ise... Sapa sağlam yerinde duruyor. 100 yıl geçmiş olmasına rağmen bu da yine Allah'ın öldükten sonra diriltilmesine şahit olması için verdiği bir örnek. Kema rabattu. Kema rabattu. Kema rabattu. Yani bağladığın gibi aynen yerinde duruyor. Bak sapa sağlam duruyor diyor ikinci verse şey diyor ve ki ayeti bu da Allah'ın en büyük ayetlerinden delillerindendir nasıl en yeişen mi min, min alafin ve hiçbir yem ve su olmak için 100 yıl yaşaması büyük bir ayet kema hufiza hufiza كما حفظ طعامهم yiyeceklerinin ve, ee, yiyeceklerin ve içeceklerinin değişmeden, kokuşmadan çürümeden korunması da böyledir yine. "Böyle nece Netice de seni Allah'ın insanlara bir ayeti kılmak için bunları yaptık diyor. Faalna zalike. badel Yani bunu yaptık, niçin yaptık? Yuridu ihyaahu badel Yani onun öldükten sonra diriltilmesini kastediyor. Bunu yaptık derken öldükten sonra diriltilmesini Ayet olarak yapmış, yüreği iyi ahe ve hifza mı Hifza iyi ahe ve onun yanında olan şeylerin korunmasını işte e, onun yandaki merkebinin vesayir. Vakiyle elwa wa atfun, ala mahzufin. Denedik buradaki wa mahzufa atiftir. O zaman takdiri nasıl olur? Ey li tahte bira ve linajareke. Yani bütün bunları ne yaptık? Sen ibret alasın diye ve seni ayet yapalım diye. Kıyla eta kalma hurakiden himaran. Merkebine binerek kalminin yanına geldi. Bu diriltim olayından sonra bu zat ve kale dedi ki: Ana uzeyrun, ben uzeyim fakat zabuhu fakaluhatul Taurate. Yalanladılar uzeyri. Hazreti uzeyir. Yahudi kaynaklarından öğrendiğimize göre Tevrat'ı ezbere bilen birisiymiş. Yani o zamanlarda ezbere bilen pek kimse yok. Tevrat'ı kaybolduktan sonra ezberden yazan kişi olarak bilinir Uzeyr ailesi. Diyorlar ki madem sen üzersin o zaman ezbere oku bakalım. فَأَخَذَ aka da yakra uha ezberden okumaya başladı. Uzeyr ailesi. Volam yaqra'u <gülüyor> Tevrat zahirun önce de kimse Tevrat'ı ezberden okuyamıyordu. Fezerike keunuhu ayeten. İşte onun ayet olması bu. Bu ifade ediyor. Vakilen raca ila manzilihi fara auladahu shyuha'an ve denildi ki bu kişi evine döndü ve çocuklarını böyle pirifani olmuş olarak gördü. E, halbuki kendisi gençti. Yani diyelim ki bu tecrübeyi 30 yaşında yaşamış çocuklar olmuş, 130 yaşında kendisi gelmiş hala 30 yaşındaki bir insan gibi. Yani bunlar biraz menkübevi şeyler, biraz değil, bayağı menkübevi şeyler. Lam'uru <gülüyor> ile'l ve kemiklere bak. Ey azamel himari. Merkebin kemiklerine bak. Ev azamel mevta ya da ölü kişinin, ölülerin, ölülerin kemiklerine bak. Ellezine تعجبوا من إحياهم yeniden diriltileceklerinden e, kuşku duydun yani kısmen. Yani nasıl diriltilecekler diye hayret ettiğin, şaşkınlık içinde olduğun. E, o kimselerin kemiklerine bak. Keyfenunushizuha. Muharrikuha ve narfau ba'daha ila ba'din terkibi Yani onları nasıl hareket ettiriyoruz ve onları birbirinin üstüne e, işte e, bir araya getirmek için eklem eklemek için Birbirini üstüne getiriyoruz. Nenşuruha yani bir rai i hicâzi gün. Nünşizuha değil de nenşuruha ya da nünşiruha diye de okunuyormuş. Ve vasriyun nuhiyha diye de bir kıraat varmış. Thumme neksuha eyl-i zâme sonra da o kemiklere eti geçiririz. Ce'al-el lehme kellibâsi. burada bir benzetme yapılıyor. Eti elbiseye benzetiyor mecazen mecazi olarak felemma tebeyyene lehu onun için bu durum ayan beyan ortaya çıkınca ortaya çıkan şey ne tebeyyenin faili ne ortaya çıkan şey ne diyor ki ruhu bu tebeyyenin faili yani ortaya çıktı ne ortaya çıktı mudmarun gizlidir öznesi gizlidir takdirine peki takdiruhu felemma tebeyyene lehu en Allahu ala kulli şey'in kadir yani Allah'ın her şeye kadir olduğu ortaya çıkınca bu cümle onun öznesi olmuş oluyor. Kale dedi ki: "Allah'a göre her şeyin kadir." "فَحُذِفَ الْأَوَّلُ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ" Yani birinci, Allah'a göre her şeyin kadir. Hasfedildiğin için, çünkü ikincisi buna delalet ediyor. Buna bir örnek istiyoruz Nesefiden. Böyle bir örnek var mı Arapçada? Evet var diyor. Diyor ki: "Ke kavlehim şunun gibi: darabeni ve darabduzeiden." O beni dövdü. Bunun üzerine ben de Zeyd'i dövdüm. Şimdi Darabeni'nin faili hangisi oluyor burada? Size soruyorum. Darabeni ve Zeydan. Darabeni'nin faili nedir burada? Yani verdiği örnek... Evet, Zeyd'dir. Tebrik ederim. Ayşe Hanım. Darabeni ve Zeydan. Bakın birincisinde Darabeni Zeyd'ün demedi. Niçin? İkinci cümleden anlıyoruz yani. O darap düzey denden darabenin failinin zeyt olduğunu anlıyoruz. Ayette de böyle bir kullanım var diyor mesela. Ve yecuz ancak şöyle bir mana da düşünülebilir diyor. "Meratemme yenelu huma eşkelu aleyhi." Yani ona karışık gelen durum vuzuha kavuşunca demektir. Karışık gelen şey neydi? Yani emra ihya'l-mevta. Ölülerin diriltilmesi meselesi. Dedi ki "Kale i'lam." Ala bil ki dedi Allah. Hamzetu Ali'yün. Yani e, kâle i'lem. Ala, ala lafzı'l-emri. Evet. Hamza ve Ali kıraatlarına göre i'lem diye okumuşlar. Ey kâle Allahu lehu i'lem. Yani Allah ona bil ki dedi. Ev huve kâtabe nefsehu. Ya da kendi kendine söyle, söylendi. Ey nefsin bil ki dedi. Şimdi diğer ayet-i geçeceğiz. Hazreti İbrahim'le alakalı. Ha, i̇nşallah bitiririz. Şimdi arkadaşlar az önce okuduğumuz meseleyle alakalı Allah yanlış şey söyletmesin dedim ya. İnşallah yanlış bir şey söylemiş olmayız ama. Şimdi mesela bunu okuduğunuz zaman sizin bu menküveyi okuduğunuz zaman soruyorum arkadaşlar. Herkes beni dinliyordur inşallah. Ee, bunu okuduğunuz zaman ahirete olan imanınız artıyor mu? Arttı mı yani bu ayeti okuduğunuz zaman? Yani yeniden diriltilmeye olan imanımızı takviye etti mi? Yani fi tarihinde nerede olduğu belli değil, kim olduğu belli değil. Bir adam e, ölmüş, öldükten sonra, öldükten sonra e, yüz sene sonra diriltilmiş, sonra sorulmuş ona işte, ne kadar yaşadın bir gün ya da daha az bir süre yok o kadar değil bak merkeplere bak işte kemiklere bak onları nasıl bir araya getiriyoruz falan. Ya bundan ne çıkarmamız gerekiyor bir Müslüman olarak düşünün yani kalplerimiz kör olmuş olsa da inşallah akıllarımız kör olmamıştır. Yani bana ne söylüyor bu ayet-i kerime? Ayeti bir Müslüman olarak anlamaya çalışıyorum. Filanca tarihte böyle bir şeyin yaşanması benim imanımı nasıl artırabilir? Bana ben bundan nasıl bir ders çıkartabilirim? Nasıl bir ibret alabilirim? Evet. Sizin yazdıklarınızı göreyim de. Bu arada vakitte daralıyor. Ben kendi düşüncemi dediğim gibi e, yanlış şeyler söylüyorsam Allah'ın affına sığınırım. Şimdi arkadaşlar ya bu ayeti kelimeyi yıllardır okuyoruz, okumuşsunuzdur meallerini, tefsirini. Yani bunu Allah Teala mutlaka bir hikmete binaen, anlatıyor yani bir şeyler anlatıyor bize burada aslında. Bir olay, bir menkıbe üzerinden bize bir mesaj vermek istiyor. Bu menkıbede ne var? Bir kişisel tecrübe var. Yani Allah'ın yeniden diriltmeyi nasıl gerçekleştireceğine dair şüpheleri olan ya da bunun detaylarını merak eden, kendisini bu konuda tatmin edecek bir tecrübe isteyen, bir bilgi isteyen kişinin bir arayışı var diyebiliriz burada. E, şunu anlayabilir miyiz acaba? Yani her insan aslında böyle bir tecrübeyi, yani ölümden sonra yeniden dirilişin, mümkün olabileceğine dair tecrübeyi yaşayabilir. Bunu selim bir akıl ile fıtratı tamamen bozulmamış, tamamen heva ve hevesinin, şeytani vesveselerin cenderesine girmemiş, selim fıtratlı bir akıl ile düşündüğünde, selim fıtratlı bir kalp ile düşündüğünde, insan kendi içinde de, Böyle bir tecrübeyi yaşayabilir, yani daha mistik bir boyutta, ruhani bir boyutta bunu yaşayabilir, nasıl yaşar onu bilemiyorum. Ama insan isterse, yani hem tefekkür boyutunda bunu yaşayabilir, düşünce boyutunda, tefekkür boyutunda bunu yaşayabilir, hissedebilir, yani akledebilir, hem de tefekkürün de ötesine manevi bir hal olarak bu tecrübeyi kişisel planda yaşayabilir. Mesela insan uykuyu düşünebilir. Kur'an-ı Kerim'de yine sizi geceleyin, öldürdük, gününüz dirilttik diyor. O da bir nevi ölümdür. Onu düşünerek, işte yeniden diriltilmeye bir sebep olabilir, bir ona götürecek bir kapı bulabilir e, vesaire yani kendi şahsi dünyasında kendi iç dünyasında kişinin e, kendi imanını takviye ve tatmin etmek üzere e, iyi niyetinin Allah tarafından güzel bir tecrübeyle ödüllendirilmesi olarak belki görebiliriz. Doğrusunu Allah bilir. Anlatabildiğimi bilemiyorum. Yani her insan buna benzer bir tecrübeyi kendi iç aleminde, mana aleminde aslında yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani biraz da mesela bu tefsirle alakalı işaret tefsirleri, sufilerin yorumlarına bakılabilir. Ee, yani derse gelmeden önce bakmadım ama e, onlara da bakılabilir. Yani buradaki e, anlatım, ya yani kıssa'nın kendisi insana ölüm sonrası hayatın var olduğuna dair bir şey vermiyor. Yani öyle bir kıssa yaşanmış olabilir belki yaşanmamış bir şeyi de örnek veriyor olabilir. Yani bu, bu metni okuyan insanın imanını artıracak tek başına böyle bir şey değil. Eğer kendi imanı yoksa bu işe zaten. Fakat bu, bu anlatım böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna dolayısıyla bu konuda Allah'ın rahmetinin geniş olduğuna dolayısıyla öldükten sonra diriltilmenin nasıl olacağını merak eden, bu konuda kalbinin ruhunun tatmin bulmasını talep eden insanlara Allah'ın böyle bir tecrübe yaşatabileceğine dair sanki bir işaret var gibi görünüyor. Doğrusunu Allah bilir. Evet bir sonraki ayete geçelim hemen. Vaktimizler daraldı. Ve <gülüyor> ale İbrahimu Rabbi. Bakın burada da yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir tecrübesinden bahsediyor. Rabbim elini basırni bana göster. Keyfe tuhkil mevtâ. Ülleri nasıl diriltirsin? o keyfe nasbun. Bakın burada da yine bir hata var. Tuhyi <gülüyor> olacak. Tuhyi'nin mefulüdür. <gülüyor> keyfe. Mefulü diyorum, affedersiniz. Hali olarak şeydir bu keyfe. Mansuptdur ama hal olarak mansub olur. Fiilden önce gelirse keyfe haldir. Kal evvel emtümin. İnanmıyor musun dedi İbrahim'e. Kal <gülüyor> İnanıyorum ama kalbimin tatmin bulmasını istiyorum dedi. O <gülüyor> inna Allah Teala İbrahim'e inanmıyor musun dedi. Halbuki vakıd alım Halbuki daha önceden İbrahim az önceki tartışmada gördüğümüz üzere imanını ispat etmişti insanlara. Niye böyle sordu Allah? Yuciba bima acabe bihi. O verdiği cevabı versin diyelim. Afi yiminal faidetil celiletil samiine bu kıssayı duyacak olanlar için önemli bir fayda olduğundan dolayı. Ve bela. Hani bela dedi. İnanmıyor musun? Kale bela. Elbette ki inanıyorum ya Rabbi. Allah niye sordu bunu diyor. Bilmiyor mu? Biliyor da. Yani hani Allah her şeyi biliyor mu? Bilmiyorum. Buradan da böyle bir tartışma çıkabilir. Biliyor ama onun o halini de önce kendisinin ikrar etmesini sonra da bu kıssayı duyanların, bakın biz de İbrahim gibi o benzer teyebi yaşayabiliriz demeleri için diyor. İcaben ben limabe nefi bela kelimesi nefiden sonra gelen olumlama ifadesidir. Yani nefiden sonra gel, gelen bir cümleye bela denmez. Ela ise Allahu bi ahlamur hakimin neam denmez. Bela denir. manahu bela. Yani olumsuz sorulan soruya, soruya nefiyle sorulan soruya, evet Denirken naam değil de bela denir. Ma'nâhu bela Velâkin li ezîde ve tumaynîneten. Evet inandım ama e, sükûnetim ve tümainet, e, ve itminan bakımından artmam için bunu yaptım. Nasıl? Bi madammeti ilm-i darûreti ilmel zaruri bilginin istedalli bilgiye eklenmesi suretiyle yani istedalli bilgin var ama zaruri bilginin de eklenmesini istiyorum ve tezahur al edillet bi edilleti pardon ve tezahur edilleti bunu istinaf olarak okuyacağız delillerin birbirini desteklemesi tezahur al edille eskenul il kalbi kalp için daha öyle yatıştırıcıdır ve azyedul-basireti basiret içinde daha düşülür faulima ya da failul bilgide yecüzu mahut teşkiku şüphe olabilir istidlali bilgide şüphe olabilir bi khilafıd Ama zaruri bilgi böyle değildir onda şüphe olmaz Vallamu <gülüyor> tettelk u bı mahzufun, burada kelamı bı mahzufa tettelk kadar tektir. O, ve, lakin, sâlto zâlki irâda tettum, kalbi, bunu kalbimin itminan itminan bulmasamı e, istediğim için sordum demektir. Kalifa kudar bahten minatlayır. O zaman dört tane kuş al. Taavusen vadiyken vahuraben vahhamameten, bunlara al surhun ne ile kendine doğru onları çek ve bir kesre sadesırhun ne diye okuuyor hemze Ey bu emhilhun ne vo ne ile emhil ne değil de orada da bir hata var yani bakıyorum hemen bu Emil hunne. arkadaşlar Evet orada da hata var Emhil değil, emil hunne. Yani onları kendine çek. Vadmum hunne. kendi ileyike bir sana doğru onları al, yakala, çek kendine. Tüm mecale alakül cebelimin hune cüzden. Sonra her bir tepi onlardan bir parça koy. Tüm cezi alakül cebelimin hune cüzden. Sonra her bir tepi onlardan bir parça koy. Tüm mecale alakül cebelimin hune cüzden. Sonra her bir tepi onlardan bir parça koy. Tüm mecale alakül Dersey, dersey mi beş dakika sonra arayacağım, tamam? E, dört ya da yedi tepe vardı. Cüz en bir dammeteyini, Cüz en diye de okunuyormuş. ve hem Zim, Ebu Bekir'in, Ebu Bekir böyle okunmuş sümme kul sümme sümme ed'uhunna onları çağır yani kullahunne ta'aleyn bi iznillah Allah nazile bana doğru gelinde yatiynekesayen sana koşarak gelecekler mastarun fi mawdi'i l-hali musayyan kelimesi mastardır ama e, hal makamındadır yani e'sayyatin musayatin fi tayranihen yani uçarken sana çok hızlı gelecekler demektir لو في ماشينه يا ده يوركان على ارجلها على اطرافها باذنها وانما امره ضمها الى نفسه بعد اختها الله تعالى onları tutup kendine doğru çekmesini istedi din için li teammalaha ve a'rif ashkalaha ve hayataha ve hilaha yani onların bütün özelliklerini bilsin tavus kuşu nasıldır horoz nasıldır bunların hepsini bilsin özelliklerini bilsin diye onlarla isyan etmesini istedi yani onlarla şöyle bir Kaynaşmasını istediğin için diyeler tertibise aleyhil ihya u. bakın yine burada da bir tane elif fazla hemze de yukarı değil aşağıda olacak. Yani yeniden diriltme işi o kişiye karışık gelmesin diye ve hem anha tilke ve bu yeni diriltilen hayvanların bunlardan başkası olduğunu zannetmesin diye yani iyice onların bütün şekillerini şemallerini öğrendi. Ve ru'ye enhu amara en Allah onu e, kesmesini bu hayvanlar istedi sonra e, onların tüylerini iyice yolmalarını istedi veya yaktiğha ya da yaktağha kesmesini istedi sonra veya farklıczağa parçalarını ay ayırmasını istedi veya ve dımağı ve onun tüylerini, kanını, etini birbirine karıştırmasını istedi. O aynıyseker u seha sadece başını tutmasını istedi. Thumma amara sonra emretti en edza aha al el o parçaları e, tepelere koymasını dağların başına. Alakullu cebelin ruban her bir tepeye dörtte birini, in kullu taahirin her bir kuşun dörtte birini bir tepeye koymasını istedi. Thumma yacihu biha taaleyna bi idnillah sonra onlara Ey kuşlar hadi Allah'ın izniyle gelin bakalım diye çağırmasını emretti. Ve ceale kulle cüz'in al iler <gülüyor> kull Her bir parçası yerine doğru koşmaya başladı. Hatta sârat cütheten sonra bir cüs haline geldiler. Thumme akbilne fandamemne iler uus. Thumme akbelne sonra onlar geldiler. Fandamemne iler uusihinne ve başlarına ile bütünleştiler. O başları da Hz. İbrahim'in elindeydi ya rivayete göre. Küllü cüzzetini la râsîhe. Herkes kendi başını buldu ve birleşti. وَعَلَمَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ Allah her şeye yani azizdir, her şeyden güçlüdür. La يَمْتَنِعُوا عَلَيْهِ مَا يُرِيدُهُ Yani istediğini e, ondan alıkoyacak kimse yoktur. حَكِيمٌ فِي مَا Yaptığı her işte hikmetlidir. لَا يَفْعُلُوا اِلَّا مَا hikmetu yaptığı her işte mutlaka bir hikmet vardır. Dolayısıyla bu anlattığı kıssada da mutlaka bir hikmet vardır. Bunlar sadece İbrahim şöyle yapmış, Hüzey şöyle yapmış diye kıssa olsun diye anlatılmıyor kesinlikle. Mutlaka Nahnâkussu aleke nebe'ehum bilhak Kev suresinde ve başka yerlerde de söylendiği gibi biz hak ile sana anlatıyoruz. Yani bir garadı sahihi diye yorumlanır bu bir yoruma göre. Yani sahih bir maksat da bunları sana anlatıyoruz. Güzel bir maksatla hak bir maksatla bir amaçla bunları anlatıyoruz. Dolayısıyla o amacı iyi kavramak lazım. Bunlar e, bizim çok uzağımızda olan hikayeler değil. Biz de bu kıssaların, Kur'an'da anlatılan kıssaların e, tamamının belki olmasa bile pek çoğunun öznesi olabiliriz. Kendi hayatımızda bunları yani afaki hayatımızda olmasa bile enfüsi hayatımızda bunları yaşayabiliriz. Peki hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Dersi biraz geciktirdik galiba. Selamun Aleyküm.